Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alameen Vassalatu Vassalamu ala rasulina muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Waman ittabaha hum bi ihsanin ila yawmiddin Radiyatu billahi rabbā Wabil islami dīna ve Muhammedin sallallahu aleyhi wasallam, Rasul resulü ve Muhterem kardeşlerim, çok değerli misafirler, bizleri ekran başında izleyen kardeşlerimiz. Allah Subhanahu ve rahmeti, bereketi, mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Assalamualaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kardeşlerim bildiğiniz üzere bir önceki hafta ve geçen hafta tefsir usulüne dair bazı noktaları ve malumatları sizlerle paylaşmış idik. Bu hafta inşallahurrahman Fatiha suresine başlayacağız. Fatiha suresi kerim kardeşlerim, Musafı açtığımız zaman karşılaşmış olduğumuz ilk suredir. Hani diyor ya defteyn, yani o iki kapak arasını açtığımız zaman karşılaştığımız ilk suredir. Mufessirlerin kahir ekseriyetine göre Fatiha suresi Mekke'de inzal olmuştur. Yine müfessirlerin kahir ekseriyetine göre Fatiha suresi Mekke'de Muddesir Suresinden sonra inzal olmuştur. Tabi bunun aksini iddia eden şahıs görüşler olsa da ifade ettiğim gibi şahıs kalmıştır ve Mekke'de Muddesir Suresinden sonra indiğine dair ağırlıklı bir görüş vardır kardeşlerim. Tabi bu çok kısa, muhtasar olmak kaydıyla Fatiha suresine dair bazı önemli şeyleri aktarmak istiyorum. Onlardan bir tanesi de Fatiha suresinin başka bir adı var mı? Yani mesela Tövbe suresinde olduğu gibi, Bera'e. Mesela herkes Bera'e suresi dediğin zaman, Tövbe suresi de akıllara gelir. Fatiha suresinde de genelde böyle Fatiha suresinin veya Fatiha'nın, başka bir isimlendirilmesi olmasa da hadislerde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Fatiha suresini farklı isimlendirmiştir. Yani kitabı açtığımız zaman Fatiha suresinin yanında başka bir isim yazmıyor ama Allah'ın Resulü Fatiha suresini anlatırken, önemini bizlere serde derken diyor ki şöyle bir kitapsız. İşte onlardan bir tanesi kerim kardeşlerim Ummul Kitab Ummul kitab Fatiha suresi demektir aynı zamanda. Bu bunun bir diğeri ise Fatihatul tul kitab ki bunda lütfen e, buranın altını çizelim. Fatihatul tul ihtilaf yoktur. Yani Allah'ın Resulü'nün böyle bir isimlendirme yaptığında bütün müfessirler ittifaktır. Hani Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam hadis-i şeriflerine diyor ya La soleh Fatiha'yı okumayanın salahı yani namazı olmaz diye bir hadis vardır. Kardeşlerim buradan hareketle biz Fatiha suresinin başka bir adlandırmasının olduğunu ne yapabiliyoruz? Anlayabiliyoruz. Tabi 7 ayettir. Fatiha suresi Bismillahirrahmanirrahimle başlar. Tabi tefsir dersimizin formatı fıkhi bir tartışmaya ve fıkhi bir konuşmaya dönüştürmek olmadığı için böyle bir formatta yapmadığımız için besmelenin ayetten midir değil midir tartışmasına hiç girmek istemiyoruz ama bilinmesi elzem olan bir nokta vardır kardeşlerim o da şu ki Osman radıyallahu anh kanalıyla gelen bir rivayettir diyor ki besmele, inzal olunana kadar biz surelerin ayır, arasını ayırt edemiyorduk. Besmele ile biz surelerin arasını ayırt etmeye başladık diyor. Ki bununla ilgili rivayet güçlüdür. Onun için besmeleye dair bilmemiz gereken detay bilgi belki en önemlilerinden bir tanesi de budur kardeşlerim. Ama benim besmele ile alakalı olarak söylemek istediğim birkaç önemli nokta var. Yani fıkhi bir mecrasının dışında paylaşmak istediğim, sizlere aktarmak istediğim ve belki de inşallah birazdan kapıdan çıktığımız zaman bizde var olması gereken önemli bazı noktalar. Öncelikle Bismillahirrahmanirrahim yani besmelenin Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tarafından tavsiye edildiğini görüyoruz. İşlerimize başlarken Öyle değil mi? Yemek yerken, su içerken, hatta alimler eşiyle olan izdivacında bile besmelenin bereketinden bahsederler. Onun için bizler besmelenin ehemmiyetini ne yapacağız? Bilincinde olacağız. İşlerimizde besmelenin bizlere bereket getire getirdiğini, getireceğini hiç aklımızdan çıkarmayacağız kardeşlerim. Bu besmeleye dair paylaşmak istediğim bir noktaydı. Şöyle bir soru tevcih etsem sizlere kardeşlerim. Desem ki, Besmele'nin manası nedir? Ne demek Besmele? Ta ilkokul çağından beri hepimiz Besmele'nin mealini vermek konusunda değil mi? Beceriksiz değiliz. Hepimiz Besmele'ye bir mana verebiliriz. Nedir o? Klasik, klişeleşmiş manası Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla bu ne demek ne demek Kur'an bununla başlıyor Allah subhanehu ve teala hem dünya hem de ahiret saadetini temin eden risalet kaynağını böyle açıyor Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla adıyla yani sıradan sadece Allah adıyla yapıyorum, Bismillah diyorum'dan ibaret olmasa gerek diye düşünüyorum. bir Rahimahullah, bir ismi Allah, Allah'ın ismiyle bu noktayı tefsir ederken, diyor ki, başlayışım Allah'ladır. Allah'u akbar. Neye başlayışın? Ben hemen şöyle yorumladım. Acaba bir işe başlarken mi kastediyor ki bu zaten bizim yaptığımız bir iş. Bismillah al, Bismillah koy. Bun, bunu mu kastediyor acaba dedim. Ve inanın şunu söylemeye çalışıyor. Ve biz bugün bunu alarak çıkalım inşallah buradan. Diyor ki Bismillah demek yaptığım ve yapacağım bütün işlerin Allah'ın rızası doğrultusunda yapıyorum ve yapacağım demektir diyor. Yani şunu demek istiyor kardeşlerim. Eğer ki biz bugün bir iş yapacaksak şunu demek istiyoruz zımnen. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi bu amelden sen razısın ki ben yapıyorum ve ben bunu senin rızayı ilahine uygun bir şekilde yapmaya çalışacağım. Ve inanın besmelenin hakiki muradı bu olsa gerek. Çünkü her şeyi bununla açıyoruz. Yaptığımız işten Allah Subhanahu ve Teala eğer razı değilse Besmele'nin ne gibi kıymeti olabilir ki? Öyle değil mi? Bakın bununla ilgili bir kısa bir araştırma yaptım paylaşayım. Yani sizlerden ricam şunu anlamanız Kerim kardeşlerim. Besmele'nin vakası biz Bismillahirrahmanirrahim derken neyi amaçlıyoruz? Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani biz hem besmele çekip hem de rızayı ilahiye uygun olmayan bir işi yapamayız. Bu besmelenin vakasına ters. Sen hem Allah'ı zikredeceksin, bir ismi Allah, Er-Rahman, er rahim diyeceksin. Ama aynı zamanda yapmış olduğun amel Allah'ı gadaplandıracak. Allah hem besmelenden razı gelmez... Hem de amelinden. Dedim ya kısa bir araştırma yapmıştım. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1920'de açılırken çok ilginç. Besmelelerle hamdelelerle açılmış. Türkiye'nin dört bir köşesine Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmadan önce besmeleler çeksin herkes okunsun biriktirilsin. Salavat-ı şerifler getirilsin. Hamdeleler yapılsın ve inanın meclis besmeleyle açıldı. Şimdi soruyorum sizlere kardeşlerim. Parlamento'nun vakası nedir? Parlamento'nun vakası Allah'ın mülkünde Allah Subhanahu ve Taala'ya söz hakkı vermemektir. Allah Subhanahu ve Taala'yı ekarte etmektir. Ve sen böyle bir işe Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlıyorsun besmelenin vakasına uymaz kardeşlerim. İşte besmele adına bilmemiz gereken çok önemli bir hususlu diye düşünüyorum. Ve sizlerle paylaşmayı uygun yeyledim. Bu gerçekliği paylaştıktan sonra kardeşlerim Fatiha suresine istikra yöntemiyle bakan kimse yani derinlemesine ve araştırma niyetiyle bakan kimse Fatiha suresinin birkaç konu başlığında toplandığını görür. Bunlardan bir tanesi hamd etmek. Hamd meselesine kısa da olsa değineceğiz. Hamd ile şükürün arasındaki farkı bilmek adına. İkincisi kerim kardeşlerim. Rab kavramı. İslam'da Rab. Allah böyle başlıyor terkibe bir bakın elhamdülillahi rabbil alemin hemen rab karşımıza çıkıveriyor rab kavramı meliki yevmiddin din gününün maliki bunu da konuşacağız iyâke na'budu ve iyâke kulluk ve yardım ihdinas siratel mustaqim istikametli yol Hidayet üzere olan yol. Bunlar Fatiha suresinin ilk baktığımız zaman bizim karşımızda duran önemli konularından belki bazıları. Eğer hamd ile başlayacak olursak kardeşlerim. Hamd Arapçada övmek demektir. Sena etmek. Teşekkür olarak da tercüme edilir. Ama hamdin ağırlık kazandığı mana altını çizerek söylüyorum. Övgü ve senadır. Alemlerin Rabbi olan Allah'a sena olsun. Ben onu övüyorum. Benim katımda alemlerin Rabbi olan Allah kabulümdür demektir. Elhamdu. Sena etmektir. Şükür, şükür ise hamd ile şükrün arasındaki farkı ifade etmek adına şükür kendisine ihsan olunan nimetin ardından dillendirmektir. Allah seni bir kazadan korudu, Allah Subhanahu ve Taala sana bir evlat bahşeyledi, şükürler olsun daha münasiptir. Hamd ise kendisine ihsan olunan bir şey olmadan dahi söylenilen övgü ve senadır. Onun için müfessirler bir ittifak der ki hamd şükürden daha geneldir. Bu hamd etmek ya hamd manasına dair söylenmesi gereken önemli hususlardı diye düşünüyorum. Ağırlıklı olarak kardeşlerim. Metodolojimizi sizlerle paylaşmak adına söylüyorum. Yani biz hamdın başındaki eliflam şunu ifade eder, bunu ifade eder. Yani bu çok e, tafsilata girmek istemiyoruz ki biz bu tefsir furkanı bir amaç ile düzenledik. O da Kur'an anlaşılsın ve anlaşılmasının ardından hayata hakim olması adına çalışma yapılsın. Fıkhi mecraya döküp de tartışma yapmak, tartışma konularını sizlerle paylaşmak esas amacımız değildir kardeşlerim. Bunu hatırlattıktan sonra ikinci konu dedim ya. İslam'da Rab kavramı. Ayetin terkibine bakalım. Hepimiz tekrar edelim içimizden. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Kimin Rabbi? Alemlerin, ins demiyor sadece, cin demiyor, alemin. iki tane görüş var aleminle ilgili. Bir, ins, cin, melek ne kadar bildiğimiz yaratık varsa o birincisi. ikincisi ise Allah'ın varlığına delalet eden her şey demişlerdir. İşte burası belki altının çizilmesi gereken bir nokta. Şimdi birazdan Rab kavramını konuşunca konuştuğumuz zaman bizlerle olan bağlayıcılığını, alemini Allah Subhanehu ve Teala'nın niçin kastettiğini ve murad ettiğini daha iyi anlayacağız inşallah. Buradan şöyle bir cümle çıkarabilir miyiz? Allah sadece kainatın Rabbi değildir. Öyle değil. Maalesef şu ayetle belki bu daha iyi anlaşılıyor değil mi? E lehu'l halqu ve'l emru Eğer ki biz sadece Allah Subhanahu ve kainatın Rabbi demiş olsaydık, o sadece yarattı ve bize müdahalesi olmayan bir Rab serdetmiş olurduk. Ama alemin içerisinde bütün mevcudatı kapsayan He? Bu manadaki alemden bahsediyoruz. Öyleyse kardeşlerim bunun içerisine insan girer mi? Ki girer. Bizi Allah yarattı. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَا وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ Allahu akbar. Müthiş bir ayet. Diyor ki biz insanı yarattık. Sonraki gelen ayete lütfen dikkatlerinizi celbediyorum. Ve na'lamu ma tusvisu bihi nefsuhu. Diyor ki fıtri olarak insanı ne harekete geçirirse fıtri olarak insan nasıl inşa edildiyse bünyesinde neyi taşıyorsa ve biz onu biliriz diyor. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil biz ona diyor şah namarından daha yakınız. Peki soru şu. Madem ki bizi yaratan ve bizi en iyi bilen Allah şimdi Rab kavramını anlamaya çalışacağız ya oraya geliyorum. Peki bizi kim yönetecek? Bu sorunun cevabı Rab kavramının açılımındadır. Eğer ki biz Rab kavramını sadece besleyen yediren Kölenin efendisi ve sahibi manasına hamledersek Allah Subhanahu ve Taala bizi yaratmış, rızık göndermiş, bizi beslemiş ama hayatımıza dair müşkillere çözüm getirmeyen bir Rab telakki etmiş oluruz. Vallahi bu düşünce caiz değildir. Çünkü bizi yaratan Allah Subhanahu ve Taala Bizi yönetmeye de kadirdir. Eleyse Allahu biahkamil hakimin değil midir Allah? Allah hüküm verenlerin en güzeli değil midir? Allah Subhanahu ve Taala ne diyor bakın ben hem yarattım. Elalahul halqu. Yaratmak Allah'adır. Vel emru tebarakallahu rabbul alamin. O Rabb'in ne mübarektir ki Yönetmek de ona mahsustur. Rab kavramının en bariz tarifi hakimiyet ve hakim sahibidir. Yönetecek kudretin tek sahibi demektir. Çünkü eğer biz Rab kelimesine Sadece az önce söylediğim manaları yüklersek kardeşlerim sadece bir yaratıcı olarak görürsek tenzih ederim. Bu manada söylemiyorum ama müşriklerin Rab ve ilah anlayışından ne farkı kalır? Onlar da demediler mi? Bizim yaratıcıyla bir problemimiz yok ki. وَلَا اِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ Onlara sorsan desen ki göğü yeri kim yarattı? Besleyen kim? Yediren kim? Doyuran kim? Güneşi doğudan doğurup batıdan batıran kim? Le Allah Derlerdi ki Allah. Öyleyse bizim Rabbe farklı bir mana yüklememiz lazım ki Allah bu terkiple başlıyor. Lütfen dikkat edin. Alemlerin Rabbi İnsanın hayatına dair bütün problemlere çözüm getirmede tek selahiyet sahibi olan alemlerin Rabbidir. Eğer ki biz Rabbe bu manayı vermez isek vallahi ya kavramına ihanet etmiş oluruz. Onun için bu önemli. Peki bir de Rabbi hani Seyyid Kudub'un dediği gibi rahimahullah teşride teşride Rab diyor. Allah Allah ne güzel bir ifade ya. Sırf bu kelimenin açılımından bir cilt kitap yazılır. Samimi söylüyorum. Teşriide Rab. Yani yasamada Rab. Yasamanın tek sahibi Allah'tır diyor. Bakın bir de Rab kelimesini Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisinden alalım. Müthiş. Hiç izaha ziyade getirmeye gerek bırakmadan hadis Rab kelimesini nasıl anlamamız gerektiğini izah ediyor müthiş Ati İbni Hatim radiyallahu an hicretin dokuzuncu senesinde Müslüman olmuş Hristiyan kendisi Müslüman olmak adına Allah'ın Resulünü duyuyor tabi geliyor mescide içeri girdiğinde Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kerim kardeşlerim şu ayeti okuyor. İttakazu ahbarahum ve ruhbanahum erbaban min dunillah. Allah Resul bu ayeti okuyor. İçeri giriyor Hatib İbn Hatim ve Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet-i kerimeyi okuyor. Ittegadu. onlar edindiler. Ahbarahum ve ruhbanahum hahamlarını ve rahiplerini erbaben min duun Allah'tan başka Rab edindiler. Kendisi Hristiyan ya background'ı hemen erbaben şey ruhben ve ahber dikkatini çekiyor. Geliyor diyor ki ya Resulallah ben onların oradan geliyorum. Onlar lütfen dikkat edin. Onlar diyor hahamlarına rahiplerine secde etmiyorlardı ki Tapmıyorlardı ki. Bu manada onlara Rab edinmediler ya Resulallah. Ne dedi Allah'ın Resulü? Dedi ki bela. Cık cık. Bela cık yani tabiri yerindeyse. Bilakis. Bela. innahum, Bilakis onlar. Ahallu lehumul haram. Ve harramu aleyhimul helal. Allah Allah. Bilak istiyor. O hahamlar rahipler, helalleri haram, haramlara da helal kılıyorlardı. Ve diyor ki, işte o tabi olanlar da onlara bu manada ittiba ediyorlardı. Diyor ki onları rap ediniyorlardı. Bu işin diyor secde etmekle, sadece tapınmakla, böyle ne bileyim bir disiplin içerisinde yapılan İşle alakasının olmadığını ne kadar güzel beyan ediyor Allah'ın Resulü. Vallahi hacet yok. Demek ki sadece fiili olarak bir şeyler yapmak Allah Azza ve Celle'yi Rabb ilan etmek için kâfi gelmez. Helalini helal sayacaksın, haramını haram sayacaksın. Duyduğuna da ne diyeceksin? Semi'ne ve ata'na diyeceksin. Rab'be teslimiyet böyle olur. Çünkü bunun beyanatını Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yapmıştır. Evet. Rab kavramına bilmemiz gereken en elzem belki hususlar buna dair bunlardı kardeşlerim. Ama sizlerden hep rica ediyorum. O terkibi ben defalarca böyle zikredeceğim. İnşallah sizler de canlandırmaya çalışın. Elhamdülillahi Rabbil alemin dedik değil mi? Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun, sena olsun, övgü olsun. Bakın terkip nasıl devam ediyor. Meliki <gülüyor> yevmiddin. Allahu akbar. Birazdan inşallah size bir formül vereceğim kardeşlerim. Bir formül çizeceğiz. Kullukta inşallahurrahman o formülün bizi başarıya ulaştırmasını temenni ediyoruz. Allahu Teala'dan. Birazdan paylaşacağım. Ama terkip önemli. Allah nasıl başlıyor, nasıl devam ediyor? Melik-i din. İlk önce şunu ifade edeyim. Bakın, Melik kelimesine yanında meal olanlar varsa baksın. Evde inşallah inceleyelim. Melik kelimesi Türkçemizin kısırlığından ötürü ancak şöyle tercüme edilmiştir. Sahip. Din gününün sahibi. Değil kardeşlerim. Bu sadece dilimizin kısırlığından ve zafiyetinden kaynaklanan bir mana ve tercümedir. Subhanallah. Allah sahibu yevmiddin diyemez miydi? Var Arapça da o kelime zaten. Malik çok önemli kardeşlerim. Malik istihle yücelik ve hakimiyet yani egemenliğin zirvesi için kullanmaya müsait tek kelimedir. Mufassırlar bunun altını ısrarla çizmiştir. Melik kelimesi o alanda tek otoriter manasına gelir. O zaman mana nasıl oluyor kardeşlerim? Din gününün meliki. Yani din günü dediğimiz nedir? i̇bn Abbas'ın rivayetine göre der ki din günü tek kelime söylüyor. Hesap günü. Müthiş. Çok kelimeye hacet yok. Hacet yok. Hesap gününün maliki kimmiş? Allah Azze ve Celle. Alemlerin Rabbi olan Allah. Peki bu Din gününün maliki ne demek? Şöyle tercüme ediyoruz ya. Alemlerin Rabbi olan Allah ki o din gününün sahibidir. Din günü sahibi dediğimiz zaman hani onlara ayetlerimiz okunduğu zaman onlar diyor haşyetle titrerler ya vallahi din günü aslında bu ağırlıkta bir manadır. Meliki yevmi din. Din gününün sahibi. Sadece orada o hükmedecek. Ama o günün bir özelliği var kardeşlerim. Din kelimesi. Din. Hesaplaşmaktan gelir. Borçlu olmaktan gelir. Oradan türer. Ve inanın o gün Allah Subhanahu ve Taala bizi amellerimizden ve inandığımız değerlerden hesaba çekecek imani esaslarımızdan hesaba çekecek la لَنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ amma كَانُوا يَعْمَلُونَ İşte din gününün gerçeği budur Allah diyor ki kendi zatıma yemin ederim ki yapmış olduğunuz bütün davranışlardan sizi hesaba çekeceğim Eğer Allah subhanahu ve ta'ala o günün malikiyse bu bizi renove eden, bize çeki düzen veren bir ayet olmamalı mı kerim kardeşlerim? Vallahi öyle olmalı. Yawma yati la takallamu nafsun illa bi izni. O günün maliki olması adına subhanahu ve Teala şu ayeti söylüyor. Diyor ki o gün Allah izin vermediği sürece kimse konuşamayacaktır. Malik olan Allah o gün. Neyin maliki? Hesap gününün maliki. Neyin hesabı? Bak soruyorum. Bu soruyu ben doğal olarak soruyorum. Hazırlandığımdan dolayı sormuyorum. Eğer ki Allah'sa o günün maliki, o günü gün yapan, o günü önemli kılan hesap günü olmasıdır. Peki bizi neden hesaba çekecek iman ve amel? Walla kafun alehim wallahum yhzenun. Bu ikisinde başarı elde etmişe korku yok, hüzün yok. İşte merlik din dediğimiz zaman kerim kardeşlerim bunu çağrıştırmalı bize. Şimdi dedim ya bir formülden bahsedeceğim size. Bu formülü ben çizmedim. Yani formülü formül olarak zikrediyor olman bana ait ama bu terkip Allah'tandır. Hep beraber şimdi bu terkipten hareketle bir üçgen çizeceğiz. Ortaya bugün inşallah bir formül koyacağız. Bildiğiniz üçgen çizin isterseniz not edenler için söylüyorum. Ekran başındaki kardeşlerimize söylüyorum. Üçgenin bir ucuna Meliki Yawmi'd-Din'i oturtun lütfen. Din gününün maliki. Bakın sahibi demiyorum. Melik'tir o. O gün onun izni olmadan hiçbir şey olmayacak. Ve Allah bizi yaptıklarımızdan dolayı hesaba çekecek. Lütfen bunun altını çizin. Melik Yawmi'd-Din. Üçgenin diğer bir ucuna kardeşlerim belki bu hafta yetiştirebilirsek Yetiştiremezsek inşallah önümüzdeki hafta İyyâke ne'abudu ve İyyâke nesta'ini oturtun. Kulluğu oturtun. Ve üçgenin en zirvesine de Rabbi oturtun. Bakın sirkülasyon nasıl gidiyor şimdi? Birazdan inşallah örneklerle de bu konuyu zenginleştireceğim. Ama din gününün maliki olan Allah'ı hatırından çıkarmayan bir kimse فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَع۪ينَ عَمَّا يَعْمَلُونَ ayetini yani yaptıklarımızdan ötürü hesaba çekileceğimiz bilincinde olan bir kimse وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَّا يَرَهُ zerresinden hesaba çekeceğiz diyor Karşılığını alacak, hayır ya da şer. Bunun bilincinde olan, ki bunların hepsi o gün, hesabı görülecek. Bakın sirkülasyon nasıl gidiyor? Kullukta başarı elde eder mi? Vallahi eder. Yani, başka bir ifadeyle, bugünü aklından çıkarmayan bir kimse, kulluk yapması gerektiğini unutmaz. İşte bu üçgenin bu ayağında diğer bir soru daha geliyor. Kulluğun keyfiyetini kim belirliyor? Nereye gidiyoruz? Üçgenin zirvesi olan Rab'be gidiyoruz. Az önce tarif ettik. Çünkü o Rab benim hayatıma müdahale etme yetkisine ve selahiyetine sahip tek ilahtır. Bu üçgen işte sirkülasyon böyle mükellef olduğumuz gün ve öleceğimiz güne kadar devam ediyor ve Allah böyle bir terkiple başlıyor subhanallah elhamdülillahi rabbil alemin alemlerin Rabbi olan Allah'ı övüyorum ki o Allah din gününün malikidir din gününün maliki olan Allah iyâke ne'abudu ve iyâke nesta'in benim kulluğumu da tertib etme selahiyetine tek sahip olan ilah demektir. İşte bu Kur'an'ın mucizesidir Kerim kardeşlerim. Bu formül inşallah bizi kullukta başarıya götürecektir. Kardeşlerim din gününün akıllarda tutulmasının lütfen tekrar ediyorum. Din gününün Akıllarda tutulmasının, unutulmamasının, kullukta başarı getirdiğine dair örnekler vermek istiyor. Ve örneklerin akabinde de Rahman bugün bugünkü de dersimizi sonlandırmak istiyorum. Bakın o üçgenin ayağındaki dedim ya, din gününün maliki Allah, unutmadığımız zaman, ne oluyor? Unutmadığımız zaman kullukta Allah Azza ve Celle'nin rızayı ilahisine muvaffakat geliyor. Nasıl mı? Şöyle Bakın Sahabelerden anlatırız değil mi? Asrı saadet deriz. 1300-1400 sene geçmiş biz bugün hala bilalleri örnek veriyoruz. Biz bugün hala sahabeleri dinin anlaşılmasında kendimize örneklik teşkil ediyoruz. Niye? Bakın. Din gününün maliki var ya, işte o Allah'ı din gününde, hesap gününde yaptıklarından ötürü hesap vereceğini hiç unutmuyorlardı. Ve amellerini de ona göre yapıyorlardı da ondan. Kulluğun başarısı burada gizlidir Kerim kardeşlerim. Vallahi başka bir yerde değil. Ben hesaba çekileceğim mi? Çekileceğim. Hani hatırlıyor musunuz? Geçen hafta demiştim ya. Kur'an'a imanımız Allah'ın kelamı olduğundan ötürüdür. Sihirbazlar gibi bi rabbil alemin dememiz gerekiyor dedim. İşte sahabeleri de farklı kılan bu. Allah diyorsa ki Maliki Allah beni o din gününde malik oldu o günde amellerimden hesaba çekecekse onun rızayı ilahisine uygun amel etmeliyim. Bakın Abdurrahman İbni Sa'lebe rivayet ediyor bunu kardeşlerim. İbni Macan'in ikinci ciltinde Hudut başlığında bu hadisi bulabilirsiniz. Bir sahabe deve çalıyor. Şeytan galip geliyor. Deve çaldıktan sonra din günü aklına geliyor. Allahu Akbar. Allah bize de şeytana uymak üzere olduğumuz zaman hesap gününü hatırlayanlardan eylesin. Aklına geliyor Allah'ın Resulüne gidiyor. Çalmış artık. Çalmış. Diyor ki ya Resulallah tahhirni beni temizle ya Resulallah. Nasıl bir anlayış subhanallah. Tasavvuru bile bize acayip geliyor. Ben diyor deve çaldım ya Resulallah. Tahhirni. Beni temizle ya Resulallah. Ben diyor deve çaldım. Allah'ın Resulü diyor ki çağırın bu devenin sahibini. Bu senin deveni mi çaldı? Vallahi ya Resulallah ben kimi çaldığını görmedim ama çalındı. Diyor ki ben çaldım ya Resulallah. İkrar beyinedir bilirsiniz. Delildir yani. Diyor ki Allah'ın Resulü kesin elini. Bir, işin en ilginç yönü. Din gününe hesap bırakmak istemiyor sahabe. Biliyor ki Allah onu yaptığı amelden hesaba çekecek. وَلَا nahum? Allah kendi zatına yemin etmedi mi? Bu sahabe bunu biliyor. Vallahi yaptığım amelden ben Allah'a hesap vereceksem bu dünyada bunun hesabının görülmesini yeğlerim diyor. Gidiyor Allah'ın Resulüne diyor ki Ya Resulallah tahhirni nasıl bir anlayış ya Allah'ın Resulü elini kesiyor iş bitmiyor kardeşlerim sahabe hızını alamıyor ayakta ya eli kesilmiş düşen eline eğiliyor ve eliyle konuşmaya başlıyor dikkat edin elle konuşulur mu ya kesilmiş el bu bedeninden vücudundan eli ayrılmış Elhamdülillahillezi tahharani mink diyor ele Beni senden ve hatta tam terkip tersi de olabilir Seni benden diyor temizleyen Allah'a hamd olsun Elle konuşulur mu? Vallahi konuşulur Seni benden temizleyen Allah'a hamd olsun Niye? Hesap gününe işi bırakmak istemiyor da ondan bu nasıl bir anlayış ya Rabbi bizlere de ikram eyle. Çünkü biliyor ki Allah o günün ise bunun hesabını soracak. dedik ya "Femen ya fe men ya'mal misqala Hani zerre miktarı şer de olsa, hayır da olsa bunun hesabı sorulacak. İnşallah Meselenin daha da iyi anlaşılması adına bir örnek daha verip e, sohbetimizi sonlandıralım. O din gününü unutmayacağız dedik ya yine bu manada bir sahabelerden anekdot. Kullukta başarı lütfen bunu unutmayalım. Kullukta başarı hesap gününü unutmamaktan geçer. Kullukta başarı hesap gününü unutmamaktan geçer. Ki terkip bize buna haykırıyor zaten değil mi? Elhamdülillahi Rabbil Alemin, Er-Rahmen, Er-Rahim, malik Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın oğlu Abdullah daha çocuk Oynuyor. Hazreti Ebubekir radıyallahu an geliyor diyor ki uzun emelli adamın oğlu babana selam söyle aleyküm selam amca diyor tabi ne bilsin uzun emelli adamın ne demek olduğunu baba diyor akşam eve varınca Ebubekir amcanın sana selamı var ama uzun emelli adam dedi senden için Hazreti Ömer radıyallahu an anlamıyor bakın Bakır radıyallahu an ikinci veya üçüncü defasında yine Abdullah İbni Ömer radıyallahu an oynar görürken rivayetler öyle diyor tabii. Yani ne oynuyor ne yapıyor bilmiyoruz ama bizim için önemli olan orası değil. Diyor ki uzun emelli adam babana selam söyle. Aleyküm selam. Bu iki üç defa tekerrür ediyor. Hazreti Ömer radıyallahu an bir şeylerden işkilleniyor. Ne demek uzun emel? Tuğlu emel. Din gününü unutmuş adam. Din günü insana ne kadar yakın ve uzak, bunun muhasebesini yapıyor sahabeler. Dikkat edin. Allah Akbar. Hazreti Ömer radıyallahu anh Allah'ın Resulüne var ediyor ki, ya Rasulullah, senin mağara dostun var ya. Ma'wan ka Allahu teri Hani üç kişiden. O bir tanesi olan Ebu Bekir var ya, var. Senin Sıddık'ın, dostun, kardeşin. Ömer de şey, Abdullah'la haber gönderip duruyormuş. Uzun emelli adam. Ben diyor bu kardeşin neyi kastediyor? Ve ben diyor bundan şikayetçiyim. Diyor ki Ömer, ikindi de burada ol. Diyor ki Ebu e de haber salın. O da burada olsun. Ebu Bekir radıyallahu anh Ömer radıyallahu anh'dan biraz evvel gelir mescide. Oturur Allah'ın Resulü'nün sağına. Hazreti Ömer içeri girerken daha Oturmadan der ki Allah'ın Resulü Dur ya Ömer. Oturmadan şu işi bir çözelim. Subhanallah. Der ki Ebu Bakir, sen bu adama uzun emelli dedin mi demedin mi? Dedi ki Ebu Bekir ya Resulallah dedim yine diyorum. Bu uzun emellidir diyor. Allah emanet var. Hazreti Ömer iyicene şiddetleniyor tabi. Allah'ın Resulü biliyor ya sormaya başlıyor artık. Lütfen dikkat edin. Diyor ki din gününü hatırlamak adına Lütfen. Diyor ki ya Ömer din günü yani başka bir tabirle ölüm sana ne kadar uzak ölüm sana ne kadar uzak ne kadar yakın. Hazreti Ömer hafif böyle rahatlar bir vaziyette diyor ki ya Resulallah başımı diyor yastığa koyduğum zaman sabah uyanamayacak kadar sabah uyandığımda da akşamı göremeyecek kadar din gününü yakın görüyorum ve uzak görüyorum ya Resulallah eyvallah diyor diyor ki Ebu Bakır uzun emelli diyor ki Allah'ın Resulü ya sen ya Ebu Bakır diyor ki ya Resulallah bana din günü, ölüm ne kadar uzak ve yakın söyleyeyim mi? Söyle diyor Allah'ın Resulü. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Aldığım nefesi geri veremeyecek, verdiğim nefesi de diyor geri alamayacak kadar uzak ve yakın görüyorum ya Resulallah. Hazreti Ömer radıyallahu anh oturuyor, diyor ki ya Resulallah ben diyor çok uzun emelliğimizsin. Ben diyor, din gününü çok uzak görmüşsüm ya Resulallah. İşte bu terkip bize kullukta başarıyı getirecektir. Bizim dersimizin maksadı da bu değil mi? Allah da Allah Azze ve Celle'ye kullukta başarıyı yakalamak değil mi? İşte ameli, ameli bir mesele. Biz söyledik, sizler işittiniz Kerim kardeşlerim. Rabbim bizlere amel etmeyi nasip eylesin. Allah Subhanahu ve Teala din gününü hiç aklından çıkarmayıp Allah Azze kullukta muvaffak olabilenlerden eylesin bizler inşallah rahman. Bu vesileyle ben tefsir dersinin bugünlük programına burada nokta koymak istiyorum. Haftaya inşallah Fatiha suresinin 5. ayeti kerimesinden olmak üzere İyyâke na'budu ve İyyâke nesle'in kısmından Başlamak suretiyle inşallah haftaya buluşmak duasıyla, temennisiyle Allah subhanahu ve ta'ala bizleri rıza ilahisinden ayırmasın. Bizlere dünya gözüyle İslami, İslami hayatı görmeyi nasip etsin inşallah. Ve nelhamdülillahi rabbil alemin. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.